Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Teşekkür Rabbim edin. iyilikler versin inşallah. Cümlemize inşallah. Ee, sorularımıza geçmeden önce hocam, şu an e, tabii gündemde olan koronavirüs e, salgınıyla alakalı Diyanet İşleri Başkanlığımız bir açıklama yaptı. Camilere gidilmesin şeklinde ama e, bunu çok e, dinlemeyen e, tabii ki halkımız da var. E, bununla alakalı e, fıkhi olarak bir değerlendirme yapmamız gerekirse neler söylersiniz? Ka'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabi öncelikle e, Rabbimizden temennimiz e, bu imtihanı en az zararla geçelim. Başarılı bir şekilde geçelim. Rabbim tez zamanda ümmeti Muhammed'i bu dertten, bu sıkıntıdan, bu beladan, bu felaketten kursarsın inşallah. Amin inşallah. Tabi büyük bir imtihan birçok şeye etki yaptı ki bu etki yaptığı şeyler maddi boyut olduğu gibi işte biraz önce de sualde de buyurduğunuz gibi namazlarımıza hatta cuma namazımıza varıncaya kadar etkileri oldu. İşte kandil gecelerinde cemaatin bir araya toplanması vardı onlara etki oldu. Bu manada baktığımız zaman hakikaten büyük bir musibet. Hı hı. E, Rabbim tez zamanda bu musibeti başımızdan sağsın inşallah diyoruz. Inşallah. Tabii meselenin e, cemaat boyutuna gelince e, insanoğlunun fıtratı itibarıyla e, yaratılışı itibariyle yasağa karşı bir meyalliliği var. Hı hı. Bu bir gerçek. E, benim bir kayınçoğum var. Bir camide imam öyle diyor. işte bu ilk e, gündem olduğunda işte e, genelge geldi, e, camide cemaat yapılmayacak, herkes münferiden kılsın. E, normalde e, sabah namazları işte üç kişi, dört kişi gelirdi diyor. Ama o sabah diyor, cami neredeyse doldu diyor. Evet. Yani insanlar da bu konuda e, gayreti diye, niye mi diyelim ona, yoksa yasağa karşı olan bir heves mi diyelim, onun ismini artık e, verilsin. Şimdi öncelikle İslam e, kaynaklarına baktığımız zaman, Cemaat sünneti müekket olan bir işlemdir ki en hafifi hanefi mezhebinde ve hanefi mezhebine göre de sünneti müekkeddir. Bazı mezheplerde ise adeta namazın rüknü kabilindendir. Ancak cemaati düşüren bazı sebepler vardır. Bazı durumlarda insanın cemaate gitmeme ruhsatı söz konusu oluyor. Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte ki Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh tarihiyle de rivayet ediliyor. Abdullah ibn Ömer tarihiyle ama bu iki vaka farklı vaka, farklı olaylar. Biri Medine-i Münevveri'nin dışında normal vakit namazıyla alakalı, bir diğeri ise cuma namazıyla alakalı. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh rivayete Buhari'de Müslim'de de vardır. Abdullah bin Abbas radıyallahu teala müezzine diyor ki, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedikten sonra, وَلَا تَقُلْ حَيَّا لَسْسَلَاهُ Ezanın peşinde, devamında, حَيَّا لَسْسَلَاهُ deme. حَيَّا hmm. salah manaca, buyurun namaza gelin, demektir, evet. namaza gelin. E ne diyelim? قُومُ صَلَاتِكُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ Namazlarınızı evlerinizde kılın. Hatta bazı rivayetlerde işte konakladığınız yerlerde kılın. Bunu söyle. Bakın ezanın içinde ezandan olmayan bir ifadenin kullanılması. Hadis-i şerifin devamında tabii bu olay sahabe biraz sıkıntı yaptı yani duymadıkları bir şey. Çünkü ezanda bir değişiklik oldu. Ki bildiğimiz kadarıyla bazı Arap ülkelerinde de bu tatbik edilmiş. Edilmiş, evet. Bunun üzerine Abdullah ibn Abbas kendisini bu noktada soranlara cevaben diyor ki bunu benden daha hayırlı olan da yaptı ki Efendimiz ve Vesselam'a işaret ediyor. Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynı böyle bir olayı yaptı ki meselenin tabii devamına baktığımız zaman şiddetli bir yağmurlu gün, yerler çamur böyle bir durumda. E, diyor ki hadis-i şerifin devamında evet diyor cuma namazı farzır ama sizin bu yağmurda soğukta gelmenizi e, yani gelmeniz noktasında sıkıntı olacağını kanaat getirdim o yüzden evlerinize kılın yani vakit namazlarınızı kılın söyledim diyor hı hı. ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan da bunu ben bu şekilde yaptığını duydum evet. e, bu konuda ulema bu hadis-i şerifleri de ele alarak diyor ki bazı durumlarda cemaat terk edilebilir işte bahse konu olduğu gibi, şiddetli yağmur vesaire bu konularda bundan daha şedit olan ki vebadan bahsediliyor. Yani bulaşıcı olan bir hastalıktan bahsediliyor. Bununla alakalı Ahmet İbn-i Anben Rahimullah'ın rivayet ettiği birçok hadis-i şerif var müsnet'te. İşte hasta olan kimse sağlıklı olan bir insanın yanına uğramasın. Yani hastalığın ona sirayet etmesi noktasında zarar vermesin diye. Bu kabilden hatta yine bazı hadis-i şeriflerde etrafına zarar verecek olan hani bir insanın soğan yemesi, samırsak yemesi Hı -hı. durumunda bile cemaate gitmesin ki onun vereceği zarar sadece bir kokudur. Yani. Bir hastalık dahi değildir. değildir evet. Ama burada ise bu hastanın yayılma riski ki bu tıbbi bir meseledir. Bizim bilebileceğimiz bir mesele değil. Hı -hı. Yani bu konuda uzman olanların hem inisiyatif sahibi hem görevde olup da ee, yani meselenin de iç yüzüne vakıf olan kimselerin bize verdikleri talimatlar doğrultusunda biz hareket edeceğiz. Onlar diyor ki evet insanların toplu halde bir yerde bulunması ciddi anlamda bir sıkıntı teşkil ediyor. Ve biz bu e, salgının önünü alamayız. Ancak insanlar e, birbirlerinden uzaklaşarak caizse izole ederek birbirler kendilerini bu şekilde bu salgının önü alınacak deniyorsa ki yağmur gibi yani burada bedene gelecek olan bir zarar ve elbiseye gelecek olan bir zararda İslam buna müsaade ediyor ise bu gibi hayati bir durumda elbette buna müsaade vardır. Hattı zatında bu gitmek birilerine zarar verme ihtimali varsa bunu sadece bir müsaade olarak da algılamamak böyle yapmanın gerekli olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. Bunu açık ve net bir şekilde de beyan etmekte fayda var. Dolayısıyla yani he, burada şu da var tabi, ezanın içinde böyle bir ilan doğru bir şey midir? E, ezanda iki e, mahiyet var. Bir şiar olması, e, bir de ilan. Hı hı. E, ama günümüze baktığımız zaman artık ezanın sadece bir şiarlılık tarafı var. Çünkü insanlar namaz vakitlerini farklı şekilde de anlayabiliyorlar. Hı. Artı ilan noktasında farklı ilan vasıtaları vardır. İşte günümüzde bir medyanın, sosyal medyanın özellikle kullanılmasıyla bu ilan yapılabiliyor. O yüzden Hanefi Fukası şunu tartışmış, bir ilan yapılacağı zaman ezanın içinde mi yapılsın yoksa ezandan sonra mı yapılsın? İşte bazıları ezandan sonra yapılmasının daha evven olacağı, işte hadis-i şeriflerde ezanın ortasında içinde olmasının caiz olacağını gösterirken günümüze meseleyi indirdiğimiz zaman ezanı bozmaya gerek yok. Çünkü ezanda bir şarlılık var. Bu fitneye de sebebiyet verir. Ezan normal olduğu gibi okunur. Çünkü insanlar o ezandaki hani hayyâle salâhâde namazı gelinli bir çağrı gelin olarak de, algılamaz algılamıyor. Sadece Hı. bir şar, bir sesin duyulması bu anlamda algıladığı için bunu farklı iletişim vasıtası, vasıtalarıyla da bu bilgilendirme yapılabiliyor. O yüzden ezanda bu anlamda bir değişiklik yapılmaması Hı. gerekli olduğunu kanaat getiriyoruz, söyleriz. Ki hani fukası bunu dediğim gibi biraz önce tartışmışlardı ki o dönem itibariyle ilan olduğu halde şu andaki gibi de değil. Evet. Ki zaten elhamdülillah Türkiye'de böyle bir uygulamada yok. Yani evet. ezanlarda herhangi bir değişiklik yok. Sadece farklı iletişim vasıtalarıyla namaza gelinmemesi, cuma namazının kılınmaması ki burada gaye yani topluluk olmaması evet. buna dikkat etmekte fayda vardır gerçekten bu bir hastalık olduğunu bize söylüyorlar. Biz tabip değiliz. Biz bu konulardan anlamıyoruz. Hı hı. Yani bir insan fıkıhçı olabilir ama fıkıhçı olması tabip olmasını gerekli kılmaz. Evet. Dolayısıyla tıba tahallük eden meselelerde konuşması bilmediği bir meselede konuşması olur. Keza bir tabibin de dine dair olan meselelerde bilmiyorsa konuşması cahal, cah, cahil bir şekilde konuşmak olur. O yüzden burada paralel birbirlerimizden istifade etmek suretiyle böyle bir tehlike olduğunu uzmanlar bize bildiriyorlarsa, söylüyorlarsa biz de ona göre baktığımız zaman ki dinimiz bu konuda müsaade etmiştir. Bunun örnekleri de İslam tarihinde vardır. Buna riayet etmekte fayda var. İnşallah riayet ederiz. Evet özellikle tabii ki bunu yaşlılarımız birazcık daha... Üzerine evet. giderek yapıyorlar. Veya umreden işleye gelmiş olanlar özellikle e, duyuru yaptılar. Lütfen kendinizi evinizde 14 gün karantinada tutun. Veya yurt dışından gelenlere aynı şeyi söylediler ama evet. birazcık bunun alakalı sanki söz dinlememe var hocam. Yani bu sözü dinlememede bir e, vebal var mıdır? Tabii ki. Bir de bildiğim kadarıyla yani e, söylendiği kadarıyla e, bu hastalığın yaşlılar üzerinde etkisinin evet. daha fazla olduğu. Çünkü gençlerde çocuklarda bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasından dolayı çok büyük bir tesir etmiyor. Ama yaşlılarda kronik hastalığı olanlarda bu tesirin daha fazla olacağı hı hı. ki Kur'an ayetidir. Yani kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bu evet. ayet kelimenin tefsirinde baktığımız zaman birçok farklı tefsirler olsa da bunların hepsinin toplandığı ortak bir nokta vardır Hı -hı. ki gerçek anlamda insanın kendisini tehlikeye sokması caiz değildir. Evet. Dolayısıyla burada yani ucuz bir kahramanlık yapmanın anlamı yoktur. Bu artı insana vebal de doğuracaktır. Hı -hı. O yüzden burada yani dediğimiz gibi yani başımızda bu konuda idare ve sevkiyatlı olan kimselerin verdikleri talimatlara uymakta fayda vardır. Ona göre dikkat edelim ki zaten dinimiz de bu konuda hüsamalı davranmıştır. Yani teklif, malayutak zaten yoktur. insanın kudretinin üstünde bir teklif dinimizde var olan bir şey değildir. Buna göre inşallah dikkat evet, ederim, gayret edelim. Geçenlerde yine böyle bir hani sosyal medya üzerinden Kur'an-ı Kerim'deki o kıssalardan işte ibretik olanları yine paylaşırken şunu da koymuşlar hocam, Nemil suresindeki o karıncanın hadisesini Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunun geldiğini duyunca ev halkına diyor evinize girin diye evet. çağrıda bulunuyor. Yani bunlardan bile ibret almamız lazım. Aslında Kur'an-ı Kerim okurken sadece yüzünden değil de birazcık da tefsirine bakarak asla okursak daha bize ya, etkili bunun olacak. Bunun örneklendirilmesi çoktur. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biat alırken kavmin içinde cüzam hastalığı olan bir zat var ki cüzam geçici olan bir hastalık. Hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona senin gelmene gerek yok. Ben senin biatını uzaktan kabul ettim demiştir. Ya, e. Ki biat normalde fiziksel temas ile oluyor. Yani elin ele temas etmesi ile oluyor. Hı -hı. Ama öl olduğu halde bile ben peygamberim. Bana bir şey olmaz demiyor. Neticede sebepler vardır. Sebeplere sarılması gerekiyor. Elbette ecel gelmedikten sonra hiçbir şey olmaz İnsanı ölümden koruyacak olan ecelidir. Evet. Ne bir an ileri ne bir an geri. Tevekkül sahibi olmamız gerekir. Ama bizim tevekkül sahibi olmamız bu noktada e, tedarikte olmamızı engel olmaması hmm. gerekir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber olduğu halde bile o kişiyle e, yani fiziksel temasın oluşmaması için uzaktan biatını kabul etmiştir. Bize en büyük örnek konu almamız. Ki onu Ahmet İbn yani. rivayeti diyor hmm. bu hadis-i de. Yani bunun gibi daha örnekleri çoğaltmamız evet. mümkündür. Evet hocam, Allah razı olsun. İnşallah bu konuda da yine devletimizin o yönlendirmelerin dikkate alırız, çağrılarını dikkate i̇nşallah. alırız. Bunu da en kısa sürede inşallah hem dualarımızla hem de bu tedbirlerimizi inşallah. Tabi bunun birçok boyutu var. Yani tedbirler yapılacaktır. Tabi bu bedensel olarak yapılanlar da olacak ama şunu da unutmamak gerekir. Bu bir musibet birçok senaryo çiziliyor işte şöyleydi, böyleydi, işte birileri tarafından yapıldı. Ne olursa olsun Allah'ın iradesinin dışında bir şey değildir. Evet. Ee, peki bu bir musibetse ki ayet-i kerimede size bir musibet geldiği zaman bunu siz kendiniz kesbettiniz. Hmm. Yani bu bizim neticede günahımızın karşılığıdır. Ki hepsinin karşılığında Mevla vermiyor. Veya Fu'an kesir buyuruyor ayet-i kerimenin devamında. Çoğunu da affediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da meseleye bakmamız gerekir. Yani bunun telafisi evet fiziksel olarak telafisi noktasında çalışacağız ama manevi olarak da bu bela ve musibetin gelmesi neden kaynaklı? Toplum olarak tabii toplum bireylerden oluşur yani direktmen toplumun düzelmesi üzerine değil de ben önce bir, bir kendimi bir yok diyeyim <gülüyor> acaba benim nasıl bir problemlerim var Rabbime karşı vazifelerimde nasıl bir aksaklığım var ailevi hukukumda nasıl bir aksaklılığım var veya ticari hayatımda benim aksaklıklarım nelerdir çoluk çocuğuma karşı muamelem, muamelelerim nelerdir bu konuda aynaya bakarak herkes kendini bir çeki düzen vermeli çünkü neticede bu iş merkezden halledilecek yani evet. Allah'ın iradesi olmadan hiçbir şey olmayacak yani Allah şerri de eder, hayrı da muraddedir. Hmm. Ehli sünnet akidesi budur. Ama Allah şerden razı değildir. Evet. Ee, Allah'ın iradesi olmadan bir yaprak dahi kıpırdamayacaktır. Tamam. Ee, durum bu iken o zaman biz bu noktada e, evet zahiri sebeplere sarılacağız ama bunun yanı sıra manevi olarak da kendimize çeki düzen vereceğiz, kendimizi bir sorgulayacağız. Nedir bizim durumumuz? Acaba bu musibetlerin gelme sebepleri nelerdir? Bu konuda da kendimize bakmamıza fayda vardır inşallah. Evet hocam. Şimdi gelen sorularımızdan bir tanesine devam edelim hocam. Bazı dernekler var, talebe okutuyorlar. Çok şükür bu derneklere yardım ediyoruz. Ancak sadaka değil, zekat verme durumunda kalıyoruz. Bütün yükü üstlendiğimizden dolayı ayrıca bir de zekat versek altından kalkamayız. Bu derneklerde verdiğimiz zekatlar temlik yoluyla kullanılıyor. Sorum şu, bu hayrı yani talebe ve hoca yetiştirme hayrını bizler yapmış oluyor muyuz yoksa bunu temlik yapan kişiler mi yapmış oluyor? Neticede bizler borcumuz olan zekatı vermiş oluyoruz. Yetişen talebeler bizim için sadakayı cariye olur mu? Demişler. Evet. Aslında güzel bir sual. Hı -hı. Ee, meseleyi biraz açmakta faide var. Zekat <gülüyor> malumunuz mali bir ibadettir. Evet. Ee, belli bir miktar birikime sahip olan kimsenin vermekle mükellef olduğu bir ibadettir. Ancak tabi verilecek olan kimselerde aranan bir takım özellikler vardır ki Kur'an-ı Kerim yedi sınıf insandan bahseder. Biz buna fıkıh dilinde masarif zekat diyoruz. Yani zekatın verileceği sınıflar. Ve bunların hepsinde ortak nokta temlik olayıdır. Ne demek temlik? Yani bizatihi o malın, o değerin, maddi değerin aidiyetinin kişiye ait olması. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Örnek mesela bu stüdyoya geldik, televizyondan bize bu bardak suyu ikram ettiler. Bunun bizim burada içmemize ruhsatımız vardır. Bu bir ibahadır ama bunu bize mülk olarak vermediler. Yani bu su değil de burada işte başka yiyecekler olsaydı da yememize müsaade ediyor ama onu cebimize alıp gitmemiz noktasında özel bir izin olmadıkça veyahut da bu izine dair bir karine olmadıkça bunu yapma yetkimiz olmaz. Evet. İbaha farklı şeydir, temlik farklı şeydir. Hmm. Temlikte bizatihi aidiyetinin size ait olması yani bu sizin mülkünüz olması gerekir. Zekatta da bu özellik var olduğundan dolayı işte camilere, hayır kurumlarına veya amiye taahhülü edecek olan yerlere zekat verilmez. Ee, ama kardeşimizin de ifade ettiği üzere bu gibi kurumların ayakta kalabilmesi için bu gibi kurumların işte vazife yapabilmeleri için elbette maddiyete ihtiyaç vardır. E, bu maddiyatı karşılayacak olan e, işte maddi imkana sahip olan kimseler de öncelikli olarak zekatlarını eritmek isterler. Hmm. E, ama bu kurumlarda zekat olmaz. E, nasıl bir yol izlemeleri gerekir? E, bu noktada e, bizim fıkıh kitaplarımızda da var olan e, temlik meselesi önümüze çıkar. Tabi temlik dediğimiz zaman bunu çok basite alarak algılamak da doğru değil. Yani bir sembolik olarak rastgele ceffer kalem bir talebeyi çağır al bu parayı ben sana verdim. Şimdi sen de bunu bana ver. Ben de onu dilediğim gibi tasarruf edeyim anlamında değil. Gerçekten şuurlu yani o hayrın sahibinin kendisi olacağı, verilen o zekatın aidiyetinin kendisine ait olduğu ve kendi hür iradesiyle hayra yöneltecek olanın da kendisi olduğunu bilen kişilerle yapmamız gerekir. Hmm. Bunu e, bu stüdyoda olsa gerek, daha önceki programlarda dillendirmiştik, e, bizim Hüsamettin Vanlı hocamız var, e, tanırsınız, Bizim fıkıh kurulu başkanımız. E, o kendisi anlatmıştı yıllar önce diyor işte e, bir zatın biri geldi camiyeye bir daire alacak e, İsmail Ağa için. Ama e, tabi zekatını verecek e, camiyeye bir kurumada zekat olmaz. E, nasıl yapalım e, bunu bir hoca da temlik yapalım gariban biriyle temlik yapalım. O zaman diyor biz işte taş medresede müderrislik diyor beni çağırdılar diyor. E, merhum kaptan amca vardı o yapmış bu işi tabi ben Hüsamettin hocadan dinliyorum. Hı hı. Yani o zamanlara yetişmedim. Onun üzerine işte kaptan amca meseleyi anlattı. o zengin hayır sahibi de orada işte bir torba parada yanında onu sana vereceğiz sen de bize onu vereceksin biz senin adına buraya bu daireyi alacağız. Tabi hoca ilim sahibi neticede burada gerçekten temlikin varlılığını gerçekten bu hayır sahibinin o zengin değil de ben olduğumu gösterebilmek için bir yol izleyeyim dedim diyor. Ondan sonrasını şu şekilde ifade ediyor. Bana işte o kişi dedi ki hocam buyur bu benim zekatımdır size veriyorum dedi. Şu anda benden beklenilen ben de alacağım onu kaptan amcaya döneceğim. İşte kaptan amca bunu ben hayırım olarak veriyorum dememi bekledi ama öyle demedim diyor. <gülüyor> ne yaptım? Teşekkür ederim dedim diyor ona. Onu arkama aldım şu parayı bir sayayım dedim diyor. Gayem yani bunun gerçekten <gülüyor> aidiyetinin bana ait olduğunu evet, onlara göstermin. gösterebilmekti. Tabii öyle deyince biraz meclis Ortak değişti. Seste de çıkarılmıyor çünkü neticede karşısındaki kişiler hocadır. işi bilen bir insandır. Hı. Hatta dediler ya ne gerek var işte paranın miktarı şu kadar. Olsun diyor bana ettiğim mi diyor ben bunu sayacağım diyor. Elime diyor para da pek yakışmıyor diyor ama tek tek başladı bunu saymaya diyor. <gülüyor> o kişi işte volta diyor bir ileri bir geri gidiyor falan. Yani orada biraz meselenin gidişatında evet. bir değişiklik Hı. olması saydım diyor baktım diyor tamam diyor bu kadar şey diyor o kişiyi artık diyor arkama aldım diyor. Ya yani o para yani seninle artık bir işimiz yok diyor. Döndüm kaptan amca diye işte merhum kaptan amca ben İsmaila'ya falan yerdeki daire alınması üzerine kendi hayrım olarak oh. bu parayı size veriyorum. Benim namına o daireyi alın vakıf olarak bağışlıyorum. dedi. Hala da, yani aradan yıllar geçti, ee, işte orası misafirhane olarak kullandı, belli şeyler kullandı, seminer salonu olarak kullandı. Hı hı. Mesela bir ara beraber olduğumuz zaman der, bak burayı ben verdim evet. camiaya, burayı ben <gülüyor> hediye ettim der Hoca Efendi. Ki temlikte aslında hı hı. biraz e, mizahi olarak ifade ettim ama, gerçek Olması anlamda gerekiyor. hayır sahibinin o kişi olduğu bilinmelidir. Hı hı. Dolayısıyla Mecmun Enhur sahibi Şeyh-i Zade der ki, e, temlikte yani bir insan bir camiye bir hayır kurumuna zekat vermek istiyorsa bunu e, bir fakir vesilesiyle yapmalı ki o kişi de şuurlu olacak gerçekten hayır sahibi olacak. Peki o hayrı o yapmış oluyor da bu konuda diğer zengin zekatını veren kimse e, o hayırdan mahrum mu oluyor? Sadak-ı olmuyor mu ona? Olmuyor mu? Evet. Diyor ki hayır diyor. Her ikisi de niyetince sevabını alır diyor. Hmm. Çünkü neticede bu e, gariban olan kimse ki Mevla ona e, büyük bir imkan vermiştir. Yani zekata muhtaç olduğu halde, hayra muhtaç olduğu halde yüklü miktarlarda hayır yapabilme nimetini ona vermiş. Hmm. Bu onun açısından büyük bir nimet. Öteki kişi de e, bir hayrin oluşmasında Kesinlikle. vesile olmuş artık farzı ifa etmiş. Çünkü zekat farzdır. İmam-ı Rabbani evet. Küslesi diyor farza nispetten nafileyi kıyas edecek olursak okyanusa nispetle bir iğnenin suya daldırıp yani okyanusa daldırıp çıkardığınız zaman üzerinde ne kadar bir rutubet varsa işte farza nispetle nafilenin konumu da ancak bu kadardır hmm. diye. Yani siz farzi icra ettiniz, büyük bir fazilet aldınız, bu hayra vesile oldunuz. Elbette bir mükafatınız büyüktür ama diğer kişi de yardıma muhtaç olduğu halde yardım eden oldu onun da evet. bu konuda büyük bir fazilete büyük şunu da bir... diyebilirdi ne? tamam kardeşim ben bu parayı aldım artık benim hesabımda ister veririm ister vermem aynen öyle aynen. işte bunu diyebilecek bu hmm. şurada olacak kişilerle bunu yapmalı yani daha ne olduğunu bilmeyen işte temlikin sadece bir sembolik olarak al ver anlamında olduğunu bilen talebelerle bunu yapmak doğru değil evet. uygun da değil yani netice olarak şunu söylemekte fayda var temlik dediğimiz olay sembolik değil Gerçek anlamda bu konuda şuur sahibi olan kişilerle yapılmalı. Evet o hayır sahibi odur. Ama diğeri de onun o hayrını yapmasına vesile olmuş ve farzını bu derecede bu şekilde ifa etmiştir. O da aynı sevabı alacaktır ki bunu biraz önce nakdettiğim özellikle e, Mülteka kitabının e, şarihlerinden olan e, şeyh Zade Damat Mecmul Enhur isimli eserinde bunu açık ve net bir şekilde zekat babında dillendirmektedir. Her iki tarafta da böyle bir sevabı alacağını beyan edilir. O yüzden e, yani sual edenlerden, Kardeşimiz ve onun gibileri bu konuda müsterih olsunlar, kalplerinin rahat tutsunlar. E, yeter ki ehliyle bu iş yapılsın, evet. liyakat sahibi olan kişilerle yapılsın ve bunu yapan o kurumlar da kimlerle yapıyorsa onlara da bir paye versin. Yani hı hı. neticede onlar e, bu hizmetin yürümesinde e, asıl etkisi, e, etkili olan kişilerdir. Yani hizmet onlarla yürümüştür. Onların vesilesiyle yürümüştür. Dolayısıyla nasıl ki diğerlerine karşı bir hürmet gösteriliyorsa o hürmet onlara da gösterilmeli. Evet. Onların da gönlü hoşnut edilmelidir aslında. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da hocam. Ayakkabıyla namaz kılmanın hükmünü sormuşlar. Bazı alimlerden duydum ki diyor sünnetmiş. Bu doğru mudur? Şimdi öncelikle bununla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan birçok rivayet gelmiştir hadis-i şerif olarak ki e, Allahu u Alem Ebu Davud'da olsa gerek, tam hatırlamıyorum ama öyle olsa gerek, şu anda zihnimde istihar edemedim. E, bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldırırken e, ayakkabılarını çıkartıyor, Sahabe de namaz içinde ayakkabılarını çıkartıyorlar. Onun üzerine namazdan sonra Efendimiz soruyor, siz niye ayakkabılarınızı çıkardınız? İşte ya Resulullah sen çıkardığını gördük de o yüzden çıkardık hmm. deyince Efendimiz buyuruyor ki, e Allah Resul bana cibriyle emin geldi, ayakkabımda necasetin olduğunu haber verdi, ben onun üzerine çıkardım. Sizden biriniz camiye geldiği zaman ayakkabına baksın, eğer necaset yoksa onunla namazını kılsın hmm bu bağlamda bakıldığında ayakkabının çıkartılması namazın sıhhatına yönelik bir şart değildir. Ancak tabii bunu biraz dönem olarak camilerin konumu olarak da bakmamız gerekir. Aslı sadette camiler dışarıdan farkı yok. Sadece etrafı çevrili üzerinde de güneş ve yağmur almasın diye işte kurma dallarıyla kapatılmış. Yani yer çok toprak. Afrika ülkesinde görüyoruz onları. Mesela diyor gidiyor birçok yardım kuruluş. Evet. Onlarda gösteriyor orada mesela. Bile, orada bile yine bir hasır bir, olan, evet. e, Halıydı evet. yine bir şeyler var. O dönemde o da yok. Hmm. Hatta e, yine bununla alakalı bir şerif var. Ağrabi işte geliyor, affedersiniz cami içinde bevle diyor. Yani hmm. küçük su döküyor ki bunu bir halıya yapmıyor. Normal yere yapıyor. Evet sahap ve onu yani onun üzerine hücuma kalkışınca efendimiz engel oluyor. Oraya su dökün diyor. Nereye gidiyor su? Toprak Toprağı emiyor dinliyor. gidiyor. Yani öyle bir iklim, öyle bir cami, şu andaki camiler gibi meseleye bakmamamız gerekir. Bununla alakalı Allame el-Kevseri'nin bir makalesi de vardır. Kalem aldı bir makale vardır. İşte başı açık olarak namaz kılmayla alakalı. Ayakkabıyla Putin'le namaz kılmayla alakalı bunun Hanefi mezhebine göre mekruh olduğunu hmm. dillendirmiş. Keza İbrahim el-Halebi'nin de bu noktada ifadeleri vardır. Ki bununla alakalı işte tabi eğer ayakkabıda necasetin olmaması durumunda. Evet. Eğer necaset varsa mekruhluk değil bu necaset namaza engel olacak kadarsa namazı sayı olmayacaktır. Artı e, secdede işte parmakların yere temas etmesine ki engel olma veyahut da parmakların içinin yere temas etmesine hmm. engel olma. Bu da tabii namazın belki sıhhatine engel olan bir şey değil. E, kalın ayakkabılar için biz bunu düşünecek olursak. E, bu gibi bazı ifadeler var. Ama e, bu yani mesela insan askerdedir e, işte veyahut da e, bir seferberlik durumundadır. Hı hı. E, potinlerin çıkarması giymesi ciddi anlamda bir meşakkatdir. Veyahut işte ormandadır orada çıkarması sıkıntı olacak. Ayakkabılarında da bir pislik de yoktur. Bu konuda o şekilde kılmasında bir mahsur lazım hmm. gelmeyecek. Efendimiz aleyhisselatu Vesselam o şekilde kılması işte bazı alışverilerde müşriklere muhalefet edin e, gibi ifadelerde onlar ayakkabılarını hmm. çıkarmıyorlar. Bu tamamıyla mescidin konumuyla da alakalı. E, şu andaki camilerimiz mescitlerimiz evlerimiz gibi yani evet. normalde dışarıda yere temas ettiğimiz e, ayakkabılarımızda evlerimize girmiyoruz. E, camilerimize de girmiyoruz. E, dolayısıyla bu konuda e, dikkat etmekte e, büyük fayda vardır. E, evet bu konuda Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan rivayet edilen hadis-i şerifler vardır. Artı e, ayakkabılarla umumi tuvaletlere girme durumu olabiliyor. Evet. Altının necaset olma ihtimali oluyor. Ki necaset toprağa sürtmekle temiz olsa da ki düz taban için bahsediyoruz. Hmm. Eğer tırtıklı olursa bu ayrı bir sıkıntı. Şu anda öyle bir toprakta dolaşma durumu da söz konusu değil. O yüzden yani bu tamamıyla kişi bireysel olarak biliyorsa ki hayat kesinlikle ayakkabısı temizdir. Camiye de tabii öyle girmemek kaydıyla mekru olmakla beraber namazın sıhhatine engel olmayacaktır. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama mesela cenaze namazı kılıyoruz ki insanlarımızın çoğu cenaze namazını akabıyla kılıyor. Evet. Neticede cenaze namazı ne kadar dua mahiyetinde de olsa bir namazdır. Hı hı. Namazda aranan şartlar cenaze namazında da aranacaktır. İşte abdest gibi. Ee, necasetten taharet gibi ee, bu bağlamda eğer ayakkabısında bir necaset varsa kişinin bu insanda o ayakkabıyla cenaze namazı kılması caiz değildir. Ki efendi hazretlerimiz biz sağlıklı olduğu dönemden hatırlıyoruz ee, lastik giyerdi cenaze namazı kılacağı zaman lastiklerini çıkartıp üzerine basardı. Evet. E, muhtemel ki altında belki bir necaset varsa hmm. en azından onu giymiş olmasın yani hamilün necis olmasın evet. onu çıkartıp üzerine bastığı zaman sanki necis olan bir yerin üzerine bir seccade, e, bir sergi sermişiniz. Onun üzerine Namaz kılıyormuşsunuz gibi. Dolayısıyla bastığınız yer temiz olmuş olacaktır. Evet. Namaza da engel olmayacak. Buna da dikkat etmekte fayda vardır inşallah. Ben askeriye giderken hocam, işte benim Kur'an kursu hocam o zaman eve geldi, dua falan yaptı. İşte bana şunu söylemiş o zaman, askeriye gidiyorsun, namazlarını ihmal etme. Yok ayağımda botum var deyip de işte abdest alamadım, kendini böyle bir sıkıntıya sokma. Ayaklarını güzelce temizledi, botlarına namazlarını kıl demişti o zaman. Yani, yani. E, o zamandan hatırlıyorum şeyimi yani evet. e, botlarla şeyimi. Elhamdülillah öyle bir şeye gerek kalmadı ama gittiğimiz yerlerde. Onu da özellikle vurguladı ki hani namazlarımızda eksiklik yapmayalım evet. diye. Evet. Allah razı olsun en azından bunu da bilmiş ol. Hatta yine. bir tık daha ileri gidelim. E, askerde özellikle Acem Birliği'nde ben o noktada çok sıkıntı çektim. Hmm. Değil namazları botlarla kılmak, abdesti dahi botlar üzerine meshederek yani hmm, abdestli evet. bir şekilde botlarımızı giyiyor idik. Ee, bir daha e, birliğe dönene kadar onları çıkarma imkanımız yok. Olmuyor, evet. ee, namaz kılacak zaten çok dar bir vakit hmm. var yani o namaz için de değil o farklı vakitler siz onu feragatte bulunuyorsunuz yemeğinizden içmenizden hmm. feragat ederek onu namazla geçiriyorsunuz mes için dahi kullanabiliyorsunuz ama ha. dediğimiz gibi Temiz, e, necaset evet. konusunda dikkat etmek gerekir yani necaset olursa mes olarak kullanılmasına engel olur mu eğer necaset meslinizin üst kısmında ise yani ayakkabınızın Botunuzun üst kısmındaysa bu sefer ıslak elle oraya temas ettiğiniz zaman e, o suda necis olacaktır. Hmm. Bu mes olmaz. olmaz. Artı elinizde de demiş olursunuz. Ama necaset botunuzun alt kısmında üzeri temizse abdestiniz olur. Çünkü mestin mes e, niteliğine haiz olabilmesi için temiz olma şartı yoktur. Başka özellikleri aranır. Hmm. Ama tabii namaz noktasında onunla namaz kılamazsınız. Zaten toplum olarak en temiz yerlerden bir tanesi hocam askeriye. Evet. Çünkü sabah akşam işte e, ayakkabının tozuna kadar e, her şey inceleniyor, tırnaklarına kadar inceleniyor ki e, bu anlamda da hani botlarda hemen hemen temiz olur. Altlarına kadar çünkü temizleniyor. Evet. Bu anlamda oradaki kardeşlerimiz en azından bunları dinleyerek e, rahat bir şekilde namazlar kılabilirler. Özellikle operasyonda yani. olan kardeşlerimiz evet. ki Rabbim onlara da yardım etsin. Anlamış anlamış. Onlara da dua etmiş olalım. Ee, i̇nşallah sağlıklı, sıhhatlı bir şekilde vatanlarına, ailelerine, çocuk çocuklarının yanlarına dönmelerinde Rabbim onlara nasip etsin. Şehit olanlarda da Rabbim rahmet eylesin. Amin. Gazi olanları da Rabbim acil şifalar ihsan eylesin inşallah. inşallah. Allah razı olsun hocam. Bir diğer sorumuz biraz uzunca bir sorumuz ama hocam. Babamla birlikte toplam 8 kişi babadan miras intikal etmiş olup içlerinde de tek erkek olan babam. Şu anda kalmış olduğumuz evinde tapusunda bizzat bu 8 kişinin ismi yazılı, kardeşler arasında anlaşmazlık olduğu bir vakit ev araziyle birlikte satışa çıkarılmak istendi. Lakin arazinin içinde bulunan %30'luk bir kısım var ve bu %30'luk kısım 8 kardeşe ait olmayıp toplamda 200 küsür ortağı bulunan bir arazi. Mahkeme bu kişilere bilgi amaçlı mektuplar yollamış lakin tahmin ediyoruz ki burada menfaat yani para konusu az olduğundan davete icabet eden olmamış. Malum küçük bir yer 200 küsüre bölünüyor. Tahmin ediyoruz bir kişi 500 TL gibi bir rakam düşüyor. Sonra bir şekilde dava iptal olup ev bu şekilde durdu. Kardeşler kendi aralarında birbiriyle anlaşamama durumuna düştüler. Herhangi bir yer paylaşımı da yapılmadı. Şimdi soruları geliyor hocam. Diyor ki biz senelerce bu evde durmaktayız. Bütün bakımlar, ev giderleri, bakım onarımları babam tarafından karşılanıyor. Arazi üzerinde dikilmiş fındık ağaçları, salatalık, meyve ağaçları gibi mahsuller de var. Bunları e, dikense yine babam diyor. Diğer yedi kardeşten izin almalı mıydı? E, i̇zin almadan dikim yapabilir mi? Ve bu diktiği arazi mahsullerinde diğer kardeşlerin hakkı var mı? Siz diğer soruları sonra sormuş olayım. Yani e, şöyle isterseniz cevap verelim. Anladığım kadarıyla diğer sorularda hemen hemen bu minvalde gibi. Yani bu evde oturmamız caiz mi değil mi gibi sorular var. Şöyle var. ki e, bir şeyin bir malın müşterek olması ve ortakların e, çokça olması neticede o malda ortaklarından herhangi birinin diğerlerine karşı bir intiyaz hakkı vermez. E, elbette diğer ortakların o malda hisseleri vardır. Onayları gerekir. E, eğer bir şekilde orası bölünemiyorsa izali şuyu dediğimiz e, yani menfaati tahsil edebilme adına al sat veya üçüncü bir şahsa satılarak taksim edilebilir. Ama anladığım kadarıyla başka hisse meseleleri de var. Başka yani 200 küsur hisse var var. Burada ne olursa olsun yani buranın bütün masrafı bana aittir deyip de her türlü menfaati kendisine helal olur şeklinde düşünmek doğru değil. Evet. Ekim'den oturmasına varıncaya kadar. Burada uygun olan nedir? Eğer tabii bütün varisler buna onay veriyorsa bir sıkıntı yok. Ama varisler buna onay vermeyip de yani zaten mesela mahkemesel boyutta yansım ise demek ki onay vermiyor demektir. Hı hı. Zaten sıkıntı var demektir. E bu durumda bir kira bedeliyle ancak durabilirsiniz orada. Yani kendi hissenize düşen değil de ortaklarınızın hissesine mukabil olarak kira bedeli verirsiniz. Bu şekilde bir menfaatlenmeyi besüldürebilme imkanı evet. olabilir. Ama e, yok e, kira bedeli de ben vermeyeyim e, işte burası taksim edilene kadar da ben burada oturayım ortaklarım da buna razı değil ama neticede buranın masrafını da ben yapıyorum diyerek bunu devam ettirmek elbette uygun olan bir şey değildir. Çünkü müşterek olan bir maldır öyle veya böyle her ne kadar hissedarlar çoksa da hmm. bunu ya temizlemekte fayda var yani satarak herkes kendi hissesini alsın ve hatta onları ikna ederek bir kira anlaşması yaparsınız. Onlara düşen hisselerin kirasını verirsiniz. Bu şekilde bir kendine yol çizmeleri gerekir. İşte ekiminden tutun oturmasından varıncaya kadar bütün işlemleri bu minvalde hareket etmesinde fayda vardır dedim. Şimdi evlatlar diyor ki babam böyle bir şey yapıyor. Bizim bu evde durmamız caiz olur mu diyor? Evet. Çünkü kira vermiyor etmiyor. Ya bütün Bu evlatlardan kastedilen yani bunu bize sual edebiliyorsa Evladı evet ee, Yani başka bir evimiz de oraya gider Oraya gidip durabilirimce diyor Babama asi olmuş olur muyum diyor Şimdi bu noktada asilik değil de En maruf yapmakta fayda vardır Hı -hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor Biriniz bir münkeri gördüğü zaman Bir yanlışı gördüğü zaman Onu eliyle imkanı yoksa Diliyle o da imkanı yoksa Kalbiyle düzelsin. Yani bir kötülük karşısında bir Müslümanın duyarsız olması düşünülemez. İllaki evet. bir tepki ortaya koyması gerekir. Evet baba evlat ilişkisinde bir evladın babasına karşı nasıl davranması gerekiyor bu konu malum. Evet. Ama bunun yanı sıra babanın bir zulmü söz konusu varsa... Bir yanlışı varsa da babadır diyerek de ses çıkarmamak olmaz. Evet. Bu zulmü güzel bir şekilde babayı da kırmadan bunu bertaraf etme yollarında aramakta fayda vardır. Burada genelde maalesef şöyle olabiliyor. Yani muhtemeldir ki diğer kardeşlere nispetle bu sual eden kişinin babası ya abidir veya erkek kardeştir. Kendisinin diğerlerinden daha bir hakkı olduğunu görebiliyor. İşte babasıyla yani kendisine miras kalan babasıyla fazla bir teşrikli mesaisi olmasa bile dolayısıyla diğer kardeşler noktasında sıkıntı oluyor. Burada büyük işin yani büyük bir kısmı Tabii ki evlatlara düşüyor. Hı hı. Yani bu sual edenki kardeşimiz olduğu gibi bunlar e, mesele yani bir köprü vazifesi kursunlar. Halalarıyla veya amcalarıyla diyalog kurarak bu meselenin halli yönünde gayret sarf etsinler. Yani bana ne babamız bu problem o zulüm ona aittir diyerek de bu zulme e, sessiz kalmak neticede zulmü ortak olmaktır. Sessiz kalmasınlar ama sessiz kalmama adına da babalarına karşı asi olsunlar da değil. Evet. Güzel bir usup ile bulabilirler bunun halli noktasında öyle sarf Şimdi bakılmadığı takdirde bu ev perişan olacak hocam. Veya arsa, öyle değil. Bakıl, bakılsın tabii ki yani yapın, terk edilmesin. Ha. Bakılsın. Hı -hı. Orada oturulsun. Karşı taraf işte bir kira bedeli biçilsin. Ee, eğer bir akit yapmamışlarsa ecrimi sil dediğimiz yani piyasada böyle bir yerin kira bedeli ne kadarsa ona göre bir değer biçilir. O da kenara o kişiler namının hesaplarına Hı -hı. yatırılsın. Hı -hı. Bu şekilde bir yol. Yani tamamıyla medcanen bir işlem yapılmasın. Rızaları alınmadığı müddetçe. Yani şey Demiş, yani bir malı e, ortada bırakmak, heba etmek bu da doğru bir şey değil. Hı hı. Yani o, çünkü çok ortaklı olması hasebiyle e, kimse oraya sahip çıkmaz, orası heba olacaktır. Heba olacak, evet. Böyle de değil ama burayı ben ihya ediyorum deyip de diğerlerinden ben öncelikliyim ben onlardan daha hak sahibim demek de doğru değil. Bu konuda orta bir yol bularak artık bir yol arttırılıyor. İsteyene gelin kalıp diyormuş mesela kız kardeşlerine babası ama kötü niyette gelen olursa Onları almam diyormuş. Kötü niyetten diyeyim. kastettiği ne? Hiç şey bilmiyorum. Yani. yani buraya gelip de buraya sahiplenme niyetiyle geliyorsa gelmeyin. Ha, ama de, ortak olarak değil de bir misafir olarak geliyorsanız başımınız üzerindeyse bu bir kötü niyet değildir. Yani buradaki ha. kötü niyetten anladığı nedir? Çünkü dedik ki yani, e, kim gelmek istiyorsa gelsin ama konumunu bilsin. Yani nedir konumun? Misafir olarak gel. Niye misafir? Sen neysen ben doyum. Ee, evet. Diyebilir karşı Aynen. taraf. O yüzden meseleyi yani tek taraflı olarak değil de e, çift taraflı olarak dinlemekte fayda var. Burada büyük iş bu sual eden e, kardeşimize düşmektedir. Çocuklarda. Çocuklara düşmektedir. Çünkü büyükler e, nefis araya girmiş olabilir. Yani bu konuda bazı şeyler gözlerini perdelemiş olabilirler. Bir de örf adetler de hocam. Anahani, yani, yani aynı, aynı şekilde geçiyor. onlar da Hı. bunu perdelemiş Maalesef. olabilirler. Ama evlatlar devreye girerek ki karşı taraf yani amca veya hala varsa onların çocukları da devreye girerek birbirleriyle yani genç kuşak bunu kendi aralarında güzel Aynen, bir şekilde evet. halledebilirler. Yani bütün sorumluluklarını üstdeki kişiler aktararak bize ne ya zulüm yapan olursa da o zulme uğrayan olursa da o deyip de geri durmak o da doğru bir şey değildir. Evet hocam bu soruyla da programımızın sonuna geldik. Son olarak dua babını ders söylersiniz. Ee, Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Tamam. Hakikaten bu gibi suallerle çok karşılaşıyoruz. Yani e, mal mülk, taksim noktasında e, sıkıntılar olabiliyor. Mart, evet. ee, yani ortada bir zulüm varsa burada zalim tarafında değil de mazlum tarafında olmayı tercih etmekte fayda vardır. Tabi gönül ister ki zulmü kaldıralım, zulüm Hı. hiç olmasın. Ama o ki varsa e, burada o ki varsa ben zalim olayım değil, o ki varsa ben mazlum olayım. Evet. Yani bunu bu şekilde düşünürsek Allah'ın o kişi mazlum da olmaz. Hı -hı. Zulüm kendiliğinden kalkar. Yani, yani siz bir adım atarsanız karşı tarafta illa ki size bir adım atacaktır. Kavgada dahi öyle değil mi? Karşı taraf size hücum ederse siz ona vuruyorsunuz Hı -hı. ama karşı taraf hiçbir şey yapmasanız, yapmadığı zaman bir insan haya eder ona vurmaya. Evet. Yani bu konuda öncelikle e, nefsimizi teskin etmek lazım. Hmm. E, tamam e, yani fedakarlık mı yapılması gerekiyor? Bunu ben yapıyorum diyerek bu meselenin halli noktasında. Allah rızası için bunu yaparsak zaten karşılığını alacağız. Aynen alacağız. Dünyada alamasak da ahirette evet. kesin alacağız. Zaten evet. bizim inancımız bu noktadadır. En azından zulüm bertaraf edilmiş olacak. Kesinlikle. O yüzden Rabbim bu konuda cümlemize insaf nasip etsin. Tamam. E, nefsani değil de akli düşünme yeteneği. O meleki bizlere ihsan etsin inşallah Hı. ve bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize rahmet etsin. Hı. Ee, yine hastalık noktasında da Rabbim tez zamanda e, başımızda olan bu belayı bu musibetle de def inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Amin Çok teşekkür cümlesi. ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz bizler programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihalet.dalegül.tv.com.tere adresinden gönderebilirsiniz. Yine son olarak programımızın sonunda da lütfen e, söylenenleri dikkate alalım. Tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Gerçekten görevi olanlar dışarı çıksın. Onun haricinde çok fazla dışarıda vakit geçirmeyelim. İnsanlar belki bizim üzerimize vardır, karşı tarafa geçirmeyelim. Onlar üzerinde vardır, bize geçer, ailemize bulaşır. Bunlara da dikkat etmek lazım. Devlet büyüklerimizin de tedbirlerini, konuşmalarını dikkate alarak inşallah bu virüsü de en güzel şekilde atlatırız diyoruz. Yine bulaşmış olan kardeşlerimize de Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Tekrar görüşmekteyle hepiniz mevla olun Manetuh'un hoşçakalın efendim.